Ben Yönetim Kurulu'ndan İlkemece'nin yeni bir diziye başladık. Hepiniz gördünüz. E, Hafta ya da Nihat Hoca ile, Nihat Falar ile devam ediyoruz. E, bu diziyi bir komisyon e, tasarladı. İlkemece Araştırma Komisyonu kurduk. Bu komisyonda mezunlarımız, öğrencilerimiz e, birlikte çalışıyoruz. Şimdi komisyondan bir arkadaşımız size kısaca programla ilgili... Daha sonra hocamızın sunumuna geçeceğiz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Utku. Yeni mezun oldum. Başta yani komisyona dahil olurken bahsettiler böyle bir şey olacak. İlk başta kafamda oturmadı. Ne olacak? Yani nedir bu? İlk sanımda mataşlar dediğimiz şeyler neler? Burada neler yapılacak? Yani içine girdikten sonra konuşulduktan sonra benim kafamda şöyle bir şey. Canlanıyor. Yani biz okullarda iktisat öğreniyoruz, yani onun için giriyoruz. Ama her zaman e, 4 yıllık öğrencilik hayatım boyunca bir şeyden yakındım. Ya ben burada özne olamıyorum, söz söyleyemiyorum, tartışmak istiyorum, itiraz etmek istiyorum veya kabul etmek istiyorum. Kendimi bu şekilde var edemiyorum veya e, var edeceğim olanakları yaratamıyorum. Bundan hep yakındım. E, akademik bir üretim içerisindeyiz. Öğrenciler olarak da akademik üretime katkı sunan bireyleriz aslında. Ama bu yeterli kadar ne yazık ki olmuyor. Burada e, temel meselelerde itiraz hakkımız olacağı söylendi. İstediğimiz zaman e, bunun bu şekilde olmadığını, kendi düşüncemizin bu olmadığını söyleyebileceğimizi söylendi. E, yani sadece dinleyen kısımdan artık çıkıyoruz. Biz sadece dinleyici değil aynı zamanda bunlar bir şey söyleyebilen, e, öğrenmek için bir çaba sarf edebilen, e, kişiler olarak geliyoruz buraya. Okuldan en büyük farkı bu aslında. E, biz kafamıza takılan bir şeyin ne kadar doğru yanlışlığını e, gözetmeden söyleyebileceğimiz bir alan. Bir yer. O yüzden katılan tüm arkadaşlar e, herhangi bir şeyi istediği rahatlıkla söyleyebilir, itiraz edebilir, katkı sunabilir, nasıl içinden gidilmesi söyle davranabilir. E, yani okulda alışık olmadığımız bir, yeni bir atmosfer bunun sürekli kılabilmek açısından da buraya katılan katılımcı arkadaşlar aynı zamanda buranın destekçileridir. E, o yüzden buraya katılan arkadaşlar bunu çevresine de yayıp bu e, sürekli Mayıs'a kadar sürecek Mayıs'a kadar süren bir program e, bunu internetten takip edebilir. Buradan çevremize yayarsak arkadaşlarımızı davet edersek her hafta katılmaya çalışırsak burayı daha da güçlendirir, daha da zenginleştirir. E, Tartışmalar daha da kuvvetli geçer. Bizim de e, bir adım öne sıçramımıza hocalarımızla birlikte fayda sağlayabilirdim Teşekkür edeyim. Ne yapıyorlar hocaya bırakmayalım. Açıkçı. da Yeterli hocam. Yeter, Bu mesafe yeterli. Şimdi patlamadan... Öyle. Tamam Peki. Evet. E, bu güzel ortama, benim açımdan güzel. E, herkese hoş geldiniz diyorum. Öğrencilerimiz burada. Sevgili İRPMC e, yöneticilerimiz, sorumlularımız burada. E, arkadaşlarım, meslektaşlarım burada. Ve babam burada. Evet. E, babam... Eee... <gülüyor> e, o da bir e, emekli öğretim üyesi. Maliyeciler yakından tanır babamı. E, ve iktisat fakültesinin e, üç numaralı galiba doktora şeyi. Uu, e, yani ya üç ya dört beş. Üç, o, o, e, ha, e, o şeyde. E, onun için e, kendisi de gerçi mülkiyeli ama yine bizim bir parçamız. Burada bahsedeceğim bazı iktisatçıları ben çocuk e, olarak biliyorum. E, ilk defa kulağıma babamdan çalındı. Adam sinif, kene e, e, gibi. Gerçi o iktisattan çok maliyedir onun esas şeyi. Ama e, bu da ayrıca benim hoşuma gidiyor e, burada bulunması. Çünkü işte senin bir dersine gelsen görsem e, demiştim bu kadar ya. Peki e, öyle bir fırsat bir kerenin dışında olmadı. Peki. Şimdi Bugünkü e, konumuzu, e, bir daha söyleyeyim, e, endüstri, sanayi devrimi ve klasik iktisat. E, bu şekilde ele aldığımızda ben, yani bunun sonu yok. E, onun için konumuzu sınırlamamız lazım. E, şöyle e, düşünüyorum, bir tara bacağında e, klasik e, iktisat tam kastettiğimiz nedir? Bir o açıdan. Bir de endüstri devrimi dediğimiz zaman, sanayi devrimi dediğimiz zaman ondan da kastetiyoruz. Bir de onun sınırlarını çizmek istiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Bu konu aslında iktisadi düşünce tarihinin konusu ve ben de işte sizin yaşlarınızdayken bir iktisad öğrencisi olarak özellikle dördüncü sınıfta bu konuya çok şey verdim. Kafa yordum, zaman harcadım. Ama ondan sonra pek fazla bu konuyla ilgilenmedim. Yani bir iktisatçı olarak belki dönüp bakıyorsunuz ama benim çalışma alanım değil. iktisadi düşünce tarihi ya da bu şeyciler, iktisatçılar neler söylediler geçmişte böyle derinlemesine bir şey olarak ele almayacak. Alamadım bu kubbe. Zaten 45 dakikada ne kadar toparlayacağız? Onun yerine yani meslek satıcı meslek olan biri olarak ve akademisyen olarak, bakan biri olarak etrafımızdaki şey konulara dünyaya bu şeyden iktisadi sanayi devriminden ve Klasik İksatçılardan bugüne neler çıkartabiliriz? Ben konumu bu şekilde seçtim. Şimdi e, Klasik İksat e, dediğimiz zaman nereye oturuyor? E, bunun için e, şeyden Frank Knight'ın e, bir e, şeyinden yararlandım. E, şöyle bir aslında bilinmeyecek bir şey değil e, sınıflandırmasından ekonomi deyime Yunanlılar yani Yunanca e, şey ee, ve e, ilk grek uygarlığında ortaya çıkıyor evin e, idamesi yönetimi gibi ve o günkü koşullarda zaten e, çok fazla e, iktisatla ilgili e, bir düşünce üretilmiyor hatta e, ben okuduklarıma göre Aristo e, şeyi faizle para vermeyi e, pek şey bulmuyor e, ne derler? uygurl bulmuyor mesela bu konuda da e, şeyleri e, daha sonra e, orta çağa geldiğimizde orta çağ e, şeyinin sosyal e, organizasyonunun özelliği bu organizasyonun özelliği işte e, küçük e, şeyler birbirinden kopuk şehir e, or, e, şeyleri diyelim devlet e, ya da prensler burada bir dereceyi var. Ve, e, entelektüel e, output'u da e, şeyler, e, kilise e, rahipler e, ortaya çıkartıyorlar. Ve e, şeyin e, refahının yükseltilmesi diye bir e, kavram söz konusu değil. E, o ortaçağ e, ekonomisinde e, biraz ticaret oluyor. O dar çerçeve içinde zaten kopuk kopuk şeyler, e, birimler yapıyorlar. E, yerleşimler diyelim. bu e, ekonomi içinde e, şeylerin bakışı e, neruhban e, sınıfında ekonomiye bakışı e, ticareti ilerletmek konusunda işte e, toplam al kutu ilerletmek konusunda bir e, e, şeyleri yok dertleri yok yani e, bu şekilde baktığımız zaman e, iktisat dediğimiz şey e, her e, organizasyonun, sosyal organizasyonun kendi e, ihtiyaçlarına, bakışına göre e, gerçekleşiyor e, ve yazılıyor, dillendiriliyor. E, esas ne diyelim milli devletlerin ortaya çıkmasından sonra iktisat dediğimiz şey daha gelişiyor. Yani merkantil. Merkantil dediğimiz şey nedir? Bir monark var. Ondan sonra bu şeyin milli devletin sınırları içinde refahın yükseltilmesi ve e, korumacılığı, ticaretin geliştirilmesi kurumacılığın geliştirebilmesi evet. ve merkantilizm denen şey ortaya çıkıyor. Bakış ne, ne diyelim, ve düşünce biçimi ya da ekonomi okulu ortaya çıkıyor. Merkantilizm nedir? Merkantilizm ticarete dayalı. Ha, tarıma ve ticarete dayalı. Yani sanayi yok. Tarıma ve ticarete dayalı. İşte loncalarda bir miktar üretim yapılıyor. E, ve e, şeyin e, tabii gelişme ve e, gelirin arttırılması, refah bu şey isteniyor. Belirli bir sınıfta özellikle. Peki bu nasıl yapılacak? E, şeyin e, korunmasıyla e, o e, sınırların içindeki e, ekonomik aktörlerin korunmasıyla yapılacak. merkantilizmin özü nedir? E, şey... E, kıymetli maden biriktirmek. Kıymetli maden biriktirmek için de ne lazım? Ticaret yapacaksınız. Mümkün olduğu kadar daha fazla e, ikram mal satacaksınız. Sattığınız e, o zaman ticaret fazlası oluyorsa bunun karşılığında elinizde ne birikecek? Altın kıymetli madenler birikecek. Ve e, servetin birini e, dediğim e, birikimi bu yolla ortaya çıkıyor. Tabii bunun sonra e, deneyleri yapılıyor. İşte, e, kıymetli maden birikiminin e, para çünkü aynı zamanda bu. Paranın artışının fiyatları üzerindeki ölçüsü görülüyor. E, ve e, işte bu ilişki e, şeyden önce, klasiklerden önce zaten şeye konuluyor. Yani para arzıyla fiyatlar arasındaki ilişkin paranın miktar teorisi. C'den önce Locke yazıyor. Yani klasiklerden önce bu iş zaten bu ilişki formüle edilmiş. 1692 sandım. Tabi. Bu ilişki ortaya kondu. Peki. Şimdi klasik iktisat dediğimiz zaman, klasik iktisat eee Sanayi devriminin, çok güzel bir tebrik ederim. Sanayi devriminin e, iktisadı, klasik iktisadı. Peki, sanayi devrimi dediğimiz şeyde e, ben kendi açımdan iki bölüme ayırıyorum. Ya da klasik iktisadın geçerli olduğu şeyi iki bölüme ayırıyorum, tarihi olarak. Bir, e, 17. yüzyıl, pardon 18. yüzyıl, e, yani... Fransız devrimine devrimi öncesi, Fransız devrimine giden kısım. İkincisi de, şey mi ses az mı geliyor? Nasıl şimdi? Galiba daha. Tamam. Beni duyamadın, çok öptüm. Beni duyamadığınız zaman şey yapın, haber verin. Ayrıca bir şey söylemek istediğiniz zaman da. E Sorabilirsiniz yani. Ee, birinci ha iki bölürdük. Biri 18. yüzyıl, biri 19. yüzyıl. Ee, 18. yüzyıl e, Adam Smith'in yolu. Yüzyıl. 19. yüzyılda işte David Ricardo. E, ondan sonra e, şey e, Adam Smith ve Malthus diyelim. E, 18. yüzyıla, 19. yılda yüzyıl David Ricardo ve John Stuart Mill. 18. yüzyıl aydınlanma çağının etkilerinin görüntülüğü dönem Ve İngiltere'ye baktığınız zaman müthiş canlı bir entelektüel hayat söz konusu. Yani sadece de İngiltere'de değil, aynı zamanda bakalım şimdi nasıl açılmadı çalışın. İyi misin? Şeyi biraz geri çek. <gülüyor> çek i̇yi. <gülüyor> biraz Tamam. Şimdi iyi mi? Hocam o biraz aşağıda. <gülüyor> ben elimi alayım. Hocam rahatsız olmayın diye. İnsan Öyle mi? Alışacağım inşallah. Yerini <gülüyor> kaparsan. Şimdi sanayi, e, pardon ne dedik? Aydınlanma çağının, e, yani 18. yüzyıl aydınlanma çağı. Aydınlanma çağı, Fransız devrimi öncesi olan e, bütün dünyadaki etkiler ama aynı zamanda İngiltere'de de bir canlı şey, e, ne diyelim, entelektüel e, gelişme. Neler var? Bir kere aydınlanma çağından önce Newton var. E, matematikteki ve doğa bilimlerindeki gelişmeler var. E, felsefedeki ilerlemeler var. İlerlemeler demeyelim. Sürekli e, düşünce birikimi var. E, ve e, bu dönemde Adam Smith e, ve Adam Smith tek başına değil aslında. O düşünürlerden bir tanesi. Ama aynı zamanda bir sürü filozof, e, bilim adamlar yani bunlar da bu bugünkü anlamında değil ama e, sürekli e, düşünüyorlar, eser veriyorlar ve gayet canlı bir hayat var. Şimdi e, Adam Smith'e geçmeden önce he, ikinci e, dönem ise Fransız dön e, devrinin sonrası. Fransız devrimi sonrası, yani 19. yüzyıla geldiği yani 1789 diyoruz ama 19. yüzyılda sanayi devrimi artık ilmesini alıyor ve tam biraz devam ediyor. Yani Adam Smith'in şey yaptığı İngiltere doğdu ve gözlem yapıp eser verdiği İngiltere aslında ee, tarım ekonomisi. Ee, sanayi devriminin başında, yani sanayi devrimine önceki rakamları söyleyeceğimize, nüfusun 1750'den önce nüfusun yüzde 80'i tarımsal e, nüfus ve e, kentlerde oturmuyor, e, şeyde oturuyor, kırsal bölgelerde oturuyor. E, i̇malat dediğimiz şey var ama çok sınırlı ve e, hareket gücü, yani enerji kaynağı insan yani makineler var ama çok ufak makineler bunların e, enerji kaynağı insan, hayvan ve su yani şeyler dönüyor e, su değirmenleri dönüyor işte onları çalıştırıyorlar. Ulaşım sistemi çok kötü. Romalılardan kalma ulaşım sistemi 300 yıl öncesinden kalma e, ve yani anlıyorsunuz gayet primitif bir e, şey e, sağlık koşulları kötü su pis e, yaşam beklentisi düşük ve ee, çalışma saatleri uzun sabah gün, gün doğumuyla başlıyor ee, gece gün batarken e, şey eğer daha uzun olsa gün saatleri şey aydınlık daha da çok çalışacak ee, aristokratlar e, nüfusun yüzde biri ve şey e, servetin yüzde on beşini e, ellerinde tutuyorlar. Aristokratlar e, tarıma e, yatırım yapıyorlar. E, zaten İngiltere'nin sanayileşmesinde şeyin bir rolü yok. Toprak sahiplerinin rolü yok. Başka türlü bir model. Peki sanayi devrimiyle ne oluyor? Sanayi devrimiyle e, biliyorsunuz e, buhar makinesi ilk önce ortaya çıkıyor ama James Watkins buhar makinasının ilk şekilde James Watt'tan önce patent alınıyor. Yani 17. yüzyılda başlıyor buhar makinası ve e, en önemli şey tabii bu buhar makinasının e, enerji kaynağı haline gelmesi ve gittikçe daha etkin bir şekilde sanayide kullanılması. E, i̇lk önce buhar makinası e, pardon ilk önce buhar e, Madenlerde kullanılıyor, Cornwall'daki kömür madenlerinde kullanılıyor ve çok yavaş geliyor. Şey Daha sonraki aşamalarda bu varmazmasının işte e, çeşitli değişiklikler yapıldığı James Watt'ın çalışmaları ve sanayide kullanılıyor. Şimdi burada e, kendi bir anımı anlatmak istiyorum. E, ben birkaç zaman önce Covent, Birmingham'a gittim. Bunu sınıfta da zaman zaman anlat. Birmingham'ın sanayi şehirdeyi ve orada ben uyandık ki aslında sanayi devrimi denen şey birdenbire böyle hadi makinaları yapalım ondan sonra e, yani bizim çünkü gelişmekte olan ülkenin e, çocukları olarak bizim bakışımız ne? Dışarıdan makinaları ithal edersiniz fabrikaları kurarsınız ondan sonra da istihdam sağlarsınız büyürüz sanayileşiniz öyle olmuyor. Yani e, e, sanayinin kapitalistleşmenin bir mayalanma süreci var. Buna hatta bir iktisat davircisi 200'ü gerektiriyor İngiltere'de. E, Birmingham'da gördüğüm şey şu, Birmingham orta çağlardan beri metal işlerinin olduğu, e, yapıldığı bir e, şey, e, kent. E, ve bu kent içinde zaten şöyle bir isim söylüyorlar Birmingham'da da A City of Thousand Trades deniyor. Yani bin tane sanatın, zanaatın olduğu şehir. Metal işleri burada olunca Birmingham'in daha sonra bir metal işleme merkezi oluyor sanayi devrimde. Ama bu olurken yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani bir makine yapan makinalar yani sermaye, makine yapan eşyalar yani sermaye diyelim zaten o süreçte e, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. E, o üretim süreci kendi makinalarının yapımını da e, ya da sermaye stopunun e, birikimini de beraberinde getiriyor. Onun için yavaş yavaş e, sanayi devrimi ortaya çıkıyor. Şimdi e, yine Birmingham'da gördük ki gördüm ki James Watt e, Birmingham'daki bir sanayici Bolton'la ortaklık buluyor. E, James Watt zengin bir adam olarak ölüyor sonunda. E, ve orada e, şeyden, e, kraliçeden e, kraliçeydi, herhalde kraliçeydi, kraliydi hatırlamıyorum. E, bir e, charter alıyorlar. E, monopol gücü elde ediyorlar. E, sarayın madalyonlarını, metal eşyalarını basıyorlar. Mesela yaptıkları işlerden bu. ve buhar gücünü nehal sanayine e, entegri yani kullanıyorlar orada e, ve işte orada bir fabrika e, kuruluyor böyle binlerce fabrika e, ve dokuma tesisi e, ortaya çıkıyor e, İngiltere'de e, sanayi devrimi sırasında ve sadece işte İngiltere ve Manchester değil İngiltere'nin içinde Putrag gibi bir sürü sanayi şehirleri çıkıyor. Ee, e, bu sanayi devriminde nüfus artıyor. 1750'de nüfus 6,5 milyonkken eee 1900'de 32,5 milyona çıkıyor. Bu hatta daha sonra göreceğiz ee, Şeyinde Söylesene. de Ponce'le Malthus'ta eee şeyi e, kıtlık, kehanet, kötü kehanetlerinin e, temeli oluyor. Ölüm oranları düşüyor. Bu da tabii ölüm oranlarının düşmesi de enteresan. Neden düşüyor ölüm oranları? Bütün o e, şey koşullarında, sanayi devriminin e, kötü koşullarında yine de refah arttığı için hayat beklentisi ve e, hayat, ortalama hayat uzuyor. Onun için nüfus artıyor. Şehirli nüfus artıyor ve e, Şeyin tersine dönüyor. Kasabalar, e, köylerde, e, kırsal kesimde yaşayanlar yüzde yirmi iken yüzde seksene, pardon yüzde seksen yüzde yirmiye düşüyor. Buna tartıştık bir nüfus yüzde 80 oluyor. <gülüyor> ulaşım artıyor. E, ulaşım ve haberleşme artıyor. E, yani seyahat süreleri düşüyor. İşte e, daha sonra e, şey telegraf, telefon e, şeyleri, bunlar hem e, ucuzluyor, hem e, kolaylaşıyor, zeyat e, süreleri düşüyor, e, malları bir yerden diğer başka bir yere taşıma ucuzluyor, yani ticaret kolaylaşıyor ve de e, büyük demir, bir kere demir yolları yapıyor Ondan sonra köprüler, ulaşım projeleri büyük public projects e, yapılıyor. Ee, ve e, entegre bir pazar ortaya çıkıyor. Yani bugünün e, mesela Avrupa'daki tek pazar e, nasıl e, şeylerin sınırların daha fazla ortadan kalkmasıysa şeyde de e, İngiltere'de de bu e, sanayileşme kapitalistleşme sürecinde olan şeylerden biri bu e, değişik bölgelerin birbiriyle daha kolay iletişim. Bu e, hangi sanayi dalları ortaya çıkıyor? Yani başlayınca sanayi devrimini ileriye götüren, indikler ve bekleyen eleşeğiler, demir. E, şu yapılıyor, e, söyleyelim sanayi dalları da eleşeğine, demir, kömür, pamuk, ve dengül. Yani tekstil ve enerji şeylerinde esas burada ortaya çıkıyor ama tabii sonra e, bunların her biri birbirini besliyor. Yani e, şimdi şeye geri dönersek Adam Smith'e geri dönersek Adam Smith'in e, şey, e, kitabı e, şu benim elimde vardı çok da fazla baktığımı söyleyemeyeceğim e, geçmişte ama e, bu iş için yeniden e, daha fazla baktım. Adam Smith'in e, bu kitabı e, 1776 yılında basılıyor. Ondan evvel bir şey daha var. E, çalışması daha var. Uh, an inquiry into moral philosophy. It's a completely, it's a satiated discipline. a disiplin discipline. 1900 is being done. It's being done. It's being done. It's being done. It's being done. It's being ve onu anlatan e, felsefe diyelim, disiplini o kadar gelişiyor ki artık işte biraz dil, biraz klasik e, edebiyat, biraz e, dil bilgisi, biraz matematik böyle şeyler artık olmuyor. E, Marthus e, hem papas hem iktisat profesörü. E, Adam Smith e, iktisatçı değil. Adı yani iktisatçı değil. Fakat iktisadın modern iktisatın ilk kitabını Adam Smith yazıyor. Şimdi bu kitabın özelliği de, bu kitabın özelliği o bir şey açısından bakarsak, iktisat bilimi ya da bisiklini açısından bakarsak aslında kendi içsel tutarlılığı açısından teknik olarak başarılı değil. Ama bu önemli değil. Adam Smith karımsal bir ekonomide yaşadığı halde bize bir Bugün hala bakış getiren, yani sezgi olarak, intuition dediğimiz şey, bu sezgiyi kavramış ve iktisadın temel prensiplerine bize iletiyor. Ama değer teorisi, bölüşü nasıl derseniz, oralarda çoğalıyor. Ama önemli değil. Bu kitabın özelliği şu, kitabın özelliği yaptığı gözlemleri e, prensiplerden bahsediyor. Ondan sonra o prensipleri yaptığı gözlemlerle destekliyor ve gayet e, canlı e, şeyler ortaya koyuyor. Mesela bir örnek verelim. Temel ki e, bence e, şeyin zaten Adam Smith'in özü bu. E, milletlerin refahının e, temeli nedir? Yani kitabın adı o biliyorsunuz? E, Welcome Nation 1776. Milletlerin refahının özü e, verimliliğin açmasında yani şey, maden biriktirme dedik, bunu kendi şeyiniz açısından düşünürseniz sizin ikinci sınıftaki makro derslerinde de bahsettik bundan zenginliğiniz nedir? zenginliğiniz işte cebinizdeki 100 dolar ya da babanızın size verdiği bin dolar 10 bin dolar değildir sizin zenginliğiniz ömür boyu gelir kazanma kapasitenizdir. E, materyal zenginlik olarak Adam Smith diyor ki, milletlerin zenginliğinin temeli re, e, verimliliğin, emeğin verimliliğinin yükselmesidir. Peki, bunun temeli nedir? Bunun temeli e, iş bölümüdür. Divizyon iş bölümüdür. Peki, İş bölümü e, nasıl olacak? E, i̇ş bölümü'nün nasıl olduğunu anlatmak için bugün hala kullanılan benim de e, anlattığım şey e, Toplu İne Fabrikası. Bir toplu İne Fabrikasını işte örnek olarak getiriyor ve bize anlatıyor şey Diyor ki Toplu İne Fabrikasında bir işçiye yani fabrika iyi e, bir kenara bir, bir ve bunu düşünün sanayi devrimi yok daha. E, toplu yine fabrikasında e, bir işçiye e, otur işte sen e, şey George bu e, şeyleri yap derse e, toplu iğneleri yap derse o işçi kendi başına olsa olsa bir günde 20 tane iğne aynı anca çıkar. Ama ne yapıyor? İş bölümü ortaya çıkıyor. İş bölümü demek toplu iğne fabrikasında böyle bir organizasyon kuruyorsunuz ki bir grup sadece teli çekiyor. Başka bir grup teli kesiyor. Başka bir grup işte kafasını yapıyor toplu e, Çeşitli aşamalarını detaylı olarak anlatıyor. Ve bu, bu şekilde yaptığımız zaman o organizasyonda çok daha verimli. Birin başına emek çok daha verimli hal ediyor. Peki yapalım bunu. Ama bunun için ne lazım? Bu fabrika ortamında üretirseniz şeyin toplu iğneleri. üreteceğimiz Üreteceğiniz toplu iğneye şey çıkacak mı? Hı -hı. E, müşteri çıkacak mı? O zaman ne lazım? Bunu destekleyecek şey? Pazarın genişliği lazım. Pazarın genişliği lazım. Ve bu ikisi yani iş bölümü ve pazarın e, genişlemesi birbirini e, besleyen bir süreç. Peki bu iş bölümünde hangi aşamalar var? Neden genişliği tartıyor? Birincisi bu işi yapa yapa, yani da yine Adam Smith söylüyor. Bu işi yapa, yapa işçinin şeyi yükseliyor, verimi yükseliyor. Herhangi bir işi bir onu, bir onu yapmak başka, pardon yani bu işi yaparken yaparken daha şey yapıyor. Ve Adam Smith diyor ki, verimlilik artışı işçilerden kaynaklanıyor. O günün üzerinde bütün klasik itibatının özelliklerinden biri de bu. E, sabit sermaye diye bir kavram yok. Sermaye dedikleri zaman wage bankı Yani e, ücretleri ödeyebilmek için gereken işte kapitalist ya da e, şey, e, girişimci kimse onun elinde bir kaynak olması lazım. O wage banktan ücretleri ödeyecek. Sabit sermaye e, şeyden sonra klasik iktisattan sonra ortaya çıkıyor. Marx mesela sabit sermayeden bahsediyor. Marksı şeyin almıyoruz. O ayrı bir konuşur. Ee, e, kronolojik olarak bunun içinde olsa da benim e, bana verilen görev içinde Marx yok. Ve zaten o ayrı bambaşka bir bambaşka sözü. Peki. E, sabit sermaye yok. O zaman işçilerin e, e, daha e, yetenekli hale gelmesi. E, işi yaparken. İkincisi bir işten öbürüne geçerken çalışan e, Makit kaybedebilir, verim kaybedebilir. ki gibi kılığı değiştirecek öbürüne geçmek için önlük atacak. Bunlar ortadan kalktu ve bütün bunlar iş bölümünün dolayısıyla verimli iş gücü verimliliğinin artışının temeli Bu şey prensip bugün geçerli. Bugün Japonların şey ne diyelim yönetim prensiplerinde bu var. Bugün Adam Smith'in prensiplerini üretimin, dış ticaret, üretimin parçalanma sürecine uygulayabiliriz. Yine aynı şekilde. Bu şey Adam Smith'in en önemli kısmı. Kitabının en önemli kısmı. Ama Adam Smith bize şeyin bütünü olarak yani bir ekonominin nasıl çalıştığı, fiyat sisteminin ekonomiyi nasıl e, işlettiğine bize anlatıyor. İkincisi tabii e, görünmez yani fiyat sistemi ya da piyasa mekanizması zaman e, o görünmez elle tabii o günün biraz e, şey e, bakışı içinde de ne diyelim metafizik bakışı içinde de. E, şey e, el alıyor. E, ve e, diyor ki bir görünmez el, yani piyasa mekanizması e, değişik e, motiflerle gelmiş aktörleri e, bir denge içinde, bir büyüme içinde bir araya getirip e, yani ben ekmek almak istiyorum, benim ihtiyacı ekmek almak ama e, fırıncı e, gelir kazanmak istiyor. O da e, ekmek üretiyor. Beni memnun etmek gibi bir şey yok. Ama bütün bunlar piyasa mekanizması içinde orada çıkıyor. Yani Adam Smith'in bakışını e, ya da bu e, bize e, bu kitabın bize demeyelim, bu kitabın reini özü, e, milletlerin zenginliği yani bir başlangıç kapitalizmin e, ve e, modern bir kurucusu olması ilgili nedeni, milletlerin zenginliğinin üretimden e, e, ve verimlilikten geçtiğini geçtiğine bize iletmesi bir. İkincisi bir bütün e, sistem anlatması, bize. bu sistemin bütününü anlatması. Tabii e, burada e, işte piyasa başarısızlıkları, dış saldıklar, efendim. Ee, birçok e, bugün ele alınan ile ilgili sorunlar e, söz konusu değil. Ama o e, ders kitaplarında e, anlatılan mükemmel e, şeyin e, resmini bize ilk veren insan Adam Smith. Onun için Adam Smith e, çok önemli ve klasik iktisatçılar içinde de zaten e, hepsi dönüp dolaşıp Adam ve referans ediyorlar. Daha sonraki iktisatçılar. Ama Adam Smith'in ee, teknik olarak, ikisatçı olarak e, şeyi güzel Yani öyle bir şey beklememeliyiz de zaten. Ee, tarım ekonomisinde yaşayan işte e, workshoplar şeklinde şey yapılan e, manifaktür üretim yapılan bir e, dönemde daha fazlasını bekleyemeyiz. Peki. Şimdi şeye geçer... E, Bu iktisatçıların, klasik iktisatçıların şöyle bir özelliği var. Ee, hemen hemen hepsi biri hariç, hemen hemen hepsi e, en iyi okullarda okuyorlar, felsefe okuyorlar. Hepsi birbirini tanıyor. Ve e, biri öbürünü etkiliyor, bazen hocalık yapıyor. Mesela David Hume, yani Peace, e, Species Flow Mechanism e, dediğimiz şeyi mekanizmayı kullan yani e, şey dışarıdan e, dış ticaret fazlası geldiğinde olduğu zaman dış ticaret fazlasının yarattığı para artışı arzı artışı fiyatları artırır bu rekabetçiliği düşürür e, yeniden otomatik bir dengeye gelir bu e, şeyi mekanizmayı bize söyleyen iktisatçı değil belirtiyor Adam Smith'in çağdaşı ve arkadaşı. Adam Smith'in e, Adam Smith 1723'te doğuyor ve kitabı 1776'da basılıyor. İkinci kitabı. E, 1776'da basılıyor. E, ve basıldığı zaman e, işte devleti ona diyor ki e, kitabın e, hemen sana şey getirmeyecek. E, şöhret getirmeyecek ama kalıcı bir kitap olacak diyor. Halbuki yanılıyor. Çünkü 6 ayda e, kitabın birinci baskısı tüketiyor. Yani öyle bir canlı ortam var indiklerinde. Bunlar böyle kendi başına e, şeylerde yazmışlar, e, tavan aralarında yazmışlar, ondan sonra unutulmuşlar değil. E, hepsi e, zaten politik ekonomi, ekonomi politik denen şey, politik ekonomi denen şeyin, e, yani klasik iktisat bu, onun özelliği klasik, e, politika e, konularıyla iç içe olması. Ve bütün bu yazarların aynı zamanda e, entelektüel hayatta e, ağırlığı olan e, popüler figürler olması. Adam Smith ve işte e, yazılar yazıyor, bilmem e, değişik yerlerde konuşuyor, parlamentoya girmiyor. Ondan sonra Malthus. Malthus, Malthus'a geçelim. E, Maltus'un e, fazla bir şeyi yok aslında. Anlatacak. E, yine entelektüel. E, yani en iyi okullarda. Bir de e, işte enteresan bir şey var. 13 yaşında, 14 yaşında giriyorlar. E, üniversiteye. O döneminde. E, e, şey, işte yine klasik eğitim görüyor babasının arkadaşları arasında filozoflar var onlara kızıyor bu şeyde nüfus teorisini de bir yerde okla şeye felsefe okuluna şey olarak tavır koymak için şey yapıyor. Birden Peki. ...Maltus'un söylediği şey... ...ama, ama Maltus'u ben kıymetli buluyorum... ...her birbirine şeye yararlanmış... ...Maltus'un söylediği şey şu... ...biliyorsunuz... ...nedir, ne diyor Maltus... ...gıda ile... yiyecek ile... ...nüfus arasında... ...bir dengesizlik var diyor... ...gıda... ...üretimi... ...aritmetik olarak artıyor... Buna karşılık nüfus geometrik olarak artıyor diyor. Bunu doğru dürüst bir şeye fazla dayandırmıyor. Benjamin Franklin'in Amerika'daki bazı şeylerinden, nüfus istatistiklerinden bunları alıyor. Ondan sonra nüfus işte 25 senede 4 katına mı söyleyemeyeceğim şimdi. Ama hızlı kısa bir süre içinde dört katına çıkıyor. Halbuki şeyin bu kadar 25 sene içinde dört katına çıkıyor. Bu kadar kısa bir süre içinde yanlış söylüyorum olabilir. Bir şey şu sıramı toplayamıyorum babamın. Ama aynı hızda şeyin gıda üretiminin artması mümkün değil. O zaman ne olacak? O zaman ne ee, olacak? E, hıt hıt insanları e, felakete sürdürecek. E, bu e, nüfus artışına persiyon e, da etki yapacak ve yeniden e, geriye doğru gideceğiz. E, nüfusu düşünecek. Peki böyle bir nüfus teorisi var. E, bu çok zaten e, şey görmüyor. Zamanında da e, rabet görmüyor bu bakış açısı. Ama şey topluyor, bir çok niçin beni topluyor? Yani bugün açısından e, nedir bizim için önemli olan diye bakarsan Bence sınırlı kaynakların tüketilebileceğini söylüyor Yani bugün dünya nüfusu e, 6,5 milyar kişi ve işte dünyaya zar zor sığıyoruz. Ama e, işte nüfus artabilir daha. Ee, bazı yerlerde Avrupa'da düşüyor ama başka yerlerde artabilir. Yani bunun bir sınırı var. Bir yerden sonra ne olacak? Ee, o zaman bu hepimizi ilgilendiren bir e, konu hmm. haline geliyor. Aynı şekilde e, şeyin e, doğal kaynakların sınırı, oksijen ne kadar yetecek? Efendim e, başka konu, e, şeyler, e, ne kadar su kaynakları ne kadar yetecek ya da küresel ısınma olduğu zaman e, ne kadar toprak kalacak elimizde. Bunlar uzun dönemli olarak e, bence Martus'un dikkatimizi çektiği gibi bugün de bizim dikkatimizi çekiyor ve e, böyle bir e, uyarı yapıyor. E, şimdi şeye geçersek bu e, Sanayi devrimine geçersek, esas 1800'lere geçersek, 19. yüzyıla geçersek, 19. yüzyılda biliyorsunuz iki tane şeyimiz var. Biri David Ricardo, bir tanesi de John Stuart Smith. David Ricardo, şurada tam tarihlerini söyleyeyim. David Ricardo'nun şeyinin e, kitabının basılması 1818. Eee şey John Stuart Mill'in de 1878. İkisi de principles. Hem Ricardo'nunki hem St. Mill'inki aynı eee yani John Stuart Mill'in ikisi de principles. E, ve bunlar da hepsi e, birbirine bağlı e, yani zincirin halkaları olarak düşünülebilir. Eee Martus'la e, Ricardo arkadaş. E, Martus e, ile Ricardo birbirinin zıttı iki insan. Bir tanesi Ricardo e, Yahudi bir ailenin e, gö göçmen Yahudi bir ailenin çocuğu. Martus papazlık eğitimi görmüş e, ve e, işte dini inancı e, bütün ama çok yakın arkadaş oluyorlar. E, Ricardo e, bütün bu şeylerin içinde e, e, üniversiteye gitmemiş tek iktisatçı. Ama e, Borsa'da e, şey yapabilen, işlem yapabilen birkaç tane yedi tane galiba e, e, Yahudi ailenin e, bir tanesinin çocuğu ve iktisatla ilgili prensipleri Martus orada e, pardon, e, Ricardo orada e, e, gözlemliyor ve e, akademik iktisatçılara da çok küçümseyerek bakıyor. Ama Marthus'la da çok yakın arkadaş. Yukarıda aniden öldüğü zaman vasiyetinde kendi ailesinin dışında bir şey bıraktığı insan, tek insan Marthus. Ona bir şey bırakıyor. Mantus da işte yani kendi yakınlarının ölseydi bu kadar üzülürdüm diye hakikaten onun üzerinde de çok büyük bir şey yapıyor, etki yapıyor. Peki bunların şeyi nedir? Benzerler. Evet, ilk kere Ricardo'yu anlatalım. Ricardo politik iktisadın şey, çok güzel bir örneği için bir parlamento giriyor ve birçok konuda yazı yazıyor ve can şeyler konusunda tartışmalara katılıyor. İlk ele aldığı konular para ve döviz kurum üzerinde Zaten borsa ve finans tarafından geldiği için orada başlıyor. İkinci önemli katkısı biliyorsunuz corn balls. Yani corn demek ninizce <gülüyor> şey tahıl ee, ve İngiltere'de Napolyon'la yapılan İngiltere'nin Napolyon'la yaptığı savaşlarda e, İngiltere'nin tarımında e, sorunlar ortaya çıkıyor ve e, itha, tarım, e, tarımsal mal ithalatına yasak laws demek bu. Yani diyor ki şeyler toprak tarihleri bizi koruyun bizim e, şeye ithal edilen ne diyelim kapıla e, e, dayanacak halimiz yok ve toprak sahiplerini korumak için e, vergi duvarları yükseltiyor yani bildiğiniz tarifeleri analizi size şeyi yükseltiyor Ricardo bu e, şeye e, çok sistematik bir e, karşı çıkış yapıyor yani biriki konuşma işte Facebook'ta yayınlanan o tiraplar gibi şeyler değil. Ee, Şeyin politikal ekonominin ilginç olan kısmı şu: Politikal ekonomi, e, bütün e, canlı, e, ne diyelim, somut e, politika önerilerini e, mantıklı ve teorik temellere oturtan e, bir yaklaşım işiyor. Bu bilimde bulunan metinler ve tartışmaların sonucunda ortaya çıkıyor. Ve Ricardo bu şey savaşlarına ciddi olarak, pardon e, kanunlarına, Cornuosa ciddi olarak karşı çıkıyor. E, parlamentoda savunuyor, indirteniyor başka Peki bu ortaya ne çıkardı Ricardo'nun iki tane enteresan katkısı var. E, bir tanesi bu. E, diyor ki Ricardo e, toprak sahipleri e, elindeki toprak sınırlı olduğu için kansı bu bir e, ranttır, rant yaratıyor. Sınırlı toprak ama e, nüfus artıyor. O zaman şeye olan talep ne olacak? E, yiyecek talebi, gıda talebi artacak. E, bu da ne yapacak? E, azalan birimlerde geçerli. O zaman bu e, sonuçta e, gittikçe e, e, yeni toprakların açılması. E, dolayısıyla e, şeyi, topraktaki verimliliği düşürüyor ve bu düşen verimlilik dolayısıyla e, şey e, toplam ürünün giderek daha fazla bir kısmı toprak sahiplerine yukuyor. Geri kalan kısımda e, işçiler ve kapitalistler arasında dönüşüyor Birinci şeyi bu. Ve e, şeyde e, parlamentoda saygı e, ciddi olarak şeye bu ve şunu söylüyor gıda fiyatlarının düşmesi herkesin leyderdir yani çünkü şeyde, iş gücünde temel refa, şey, diyeyim, tüketim miktarı olduğu için ama tüketim maddesi o olduğu için gıda fiyatlarının yükselmesi işçinin refahını da düşmüyor ondan sonra geriye kalan kapitalistin karını da düşürüyor. Bu da işte sistemi çökersecek. Peki. Bir tanesi bu. İkincisi nedir? Ricardol'un katkısı. Comparative Avantaj. Comparative Avantaj yani karşılaştığı mukayesele avantajlar ya da karşılaştırmalı üstünlükler benim geçen dönemden öğrencilerim zaten bilirler. Bu çok basit bir şey gibi görünüyor. Ama aslında gayet karmaşık ya da e, karmaşık değil. Gayet karmaşık değil ama anlaması, kavraması doğru bir şey. E, şundan zor oluyor. E, neden zor oluyor siz söyleyin. Siz kavradınız mı karşılaştığınız onun üstüne mükemmelini? Kavradık sanıyordu. <gülüyor> yani büyük bir <gülüyor> aslının birilerine bile iyi dezavantajı sağlamış oluyor. Çünkü bir ürünün üretiminden vardır. Çünkü karşı ülkeye o. Onun üretimini teslim ediyor. Kendisi farklı bir şey üretti müsaade e, Şimdi Adam Smith diyor ki ben diyor Fransızları sevmiyorum. Adam Smith e, şeyi bilmiyor. E, karşılaştırmalı üstünlükleri e, şey yaptı biliyorsunuz. Mutlaka Ben diyor Fransızları sevmiyorum. Diyor. Ama diyor eğer bizden daha ucuza şarap üreteceklerse diyor o zaman ben Fransızlardan şarap alırım diyor. Fakat e, burada e, şunu görmek lazım. Karşılaştırmalı üstünlükler dediğimiz zaman aslında ucuza değil verimlilik olarak bakmamız lazım. Adam Smith'in e, söylediği şey şu onun fiyat teorisi onu çünkü getiriyor. Adam Smith diyor ki bir şeyi biz başkasından daha verimli olarak üretemezsek onu e, ticaretini yapamaz Ya da o alanda e, ticaret yapmanın anlamı yoktur. Yani e, emek değer teorisi söz konusuysa ben e, bu şarabı iki e, birimliği de iki birim e, emekle üretemeyeceksem üret, o zaman e, iki birimlik emekle üreten başka bir satmak satamam değil şey bu. Halbuki karşılaştırmalı üstünlükleri aslında ucuzluk ya da pahalılık olarak şey yapabilirsiniz. İfade edebilirsiniz. Nasıl? Yani birisi öbüründen daha verimsiz oluyor ama o verimsiz olanın ücreti ne oluyor? Düşük oluyor. Verimsiz olanın ücreti düşük olduğu için aslında karşılaştırmalı üstünlükler paraya çevrilebiliyor şeyde karışan iş bu. Karşılaştırmalı üstünlüklerde, üstünlüklerde ortalığı karıştıran şey bu oluyor. Daha az verimli olsa da bir ülke bir alanda yine şeyi daha ucuza üretebilir. Bir malı daha ucuza üretebilir. Bunu şey adam bu şekilde görmüyor. Çünkü onun fiyatları maliyetlerin toplamından oluşuyor. O yüzden şeyi görmüyor. Halbuki Ricardo değerin temelinde emeği görüyor. Yani maliyeti görmüyor. Emeğe kaç para ölebildiğin değildir diyor. E bu malın değeri kaç birim emek Hı. Hı. Üretir, şey yapar. E Hı. Hı. E kaç para, kaç birim emekle üretilmiştir? Önemli olan o diyor. O bakımdan ee, şeyle Adam Smith Ricardo arasında çok önemli bir fark var ve Ricardo'nun bu katkısı e, şeye bugün de gayet geçerli bir şey e, ve hangi iktisatçı olursa olsun e, bu şeyi bir kenara koyamaz. Yani mercantilistler falan da e, e, şey yapsa da, bugünün koşullarıyla baksak da e, yine mercantilizmin bazı açılardan savunulacak tarafları olsa Ricardo'nun bu karşılaştırmalı üstünlükler teorisine üstünü çizemeyiz. Şimdi sonuncu itkisatçımız John Stuart Mill. John Stuart Mill'ın itkisada katkıları şöyle oluyor. Kendisinin bir şeyi yok. Böyle tek başına bir katkısı söz konusu. Yok. Ama kendisinden önce gelen herkesi bir araya getiriyor. Yedikleri yerine, e, işte gediklerde duvarda şeyler varsa o taşları yerine koyuyor. Ve 1861'deki Principles e, uzun süre iktisat e, eğitiminde Marshall'a kadar e, kullanılan e, şey oluyor. E, e, kitap oluyor. Ama ee, yine emek, değer, pardon e, bölüşüm ve değer açısından e, John Stuart Mill'in de e, eksikleri var. Yani eksikleri var değil. Klasik iktisat bu e, şeyi e, yat ve bölüşüm konusunda e, şeyi halledemez. Kim hallediyor? O da çok e, kolay bir şey değil. Ama e, bu daha teknik bir iktisat. Bu konuya ilgileniyor girmeyelim ister. isterseniz de girmeyelim. Ama sorularınız olursa o zaman onları şey ee, Nasıl yaptık? Saatimiz iyi mi? Tamamdır galiba. Gayet iyi hocam. Devam edebiliriz? Yani, tamam. yani e, de e, öğrencilerini sıkmayalım. İşte yukarı yani e, tabii böyle e, irticali konuşunca e, bazı söylemek istediğim şeyler de o e, tam söylenmedi belki. Ama sorular gelince bazı şeyleri de daha açabiliriz. Daha iyi. Her şey söyleyebiliriz. İsterseniz size bırakalım. Biraz daha yani konu çok geniş olduğu için işte bir böyle şuradan şuradan bir takım çizgilerin üstünde gittim. Ama onun dışında başka şeylerde yapılabilir. Ya da benim tabii, ihmal ettiğim şeyler varsa e, onları da siz söyleyin. Üstünde konuşalım, tartışalım. Peki şeye geçelim mi? Soru cevap bölümüne. Soru cevap e, şey, e, katkı, tartışma, Hı. hepsi olsun. Tamam. O zaman ben şu mikrofonu şuradan alayım hocam. Çünkü zamanımız... şey büyük abi evet. arkadaşlar Niyer Hoca, evet. Hoca bu konuda kendisine kadar bilgi olsa da hakikaten çok şey öğrenebileceğiniz biri. O yüzden de en basit soruları bile sorun ki niye Hoca iyiceni sizi doyursun. <gülüyor> evet. Ben şunu Utku yardımcı olabilir misin? Arkadaşlar, bunlar daha sonra kitap haline gelecek, çözülecek isim söylerseniz, soru sorarken. Ama kitap haline geldiğinde ben e, bir e, düzenliyim o söylediklerimi. Evet. <gülüyor> Hiç gerek yok aslında ama evet. gönderir. Çok kısa bir şey soracaktım aslında. Mahsur ben bu arada kitap haline gitmediğim zaman. <gülüyor> Ee, şey hocam bu İkardyo'da ilgili eee karşıt üstünlükler konusunda e, şey çekeyiz ya yani emeği daha çok fazla alıyor ki emeğin değer öncümü konusunda ne söylüyor İkardyo emeğin değeri şey her şeyin emeğin değeri emek emek. Yani oradan başlıyorlar zaten emek e, değeri emek yaratıyor. Ee, Ricardo'dan sonra bir de Sraff var. Daha sonra biliyorsunuz 20. yüzyıl ilk iktisatçısı Sraffa ve e, şeyin e, evet e, Sraffa Ricardo'nun çözemediklerini çözmeye çalışıyor. Yani bu e, değer ve bölüşü teorileri başlı başına zaten e, bir e, şey e, içinden çıkması zor. Yani şöyle söyleyelim bu e, Değeri belirleyen şey ne? Fiyatı belirleyen şey ne? Bu ikisi de e, biliyorsunuz fırlanta e, su paradoksu vardır. E, hmm. Su e, o kadar bir hmm. şey yaradığı halde pırlantaya göre daha e, değerlidir. Neden böyle diye bu soru sorulur. E, e, efendim? Kullanım hakkında. Yani ha. e, bir e, şeylerden bir tanesi bu. İkincisi e, değeri belirleyen şey ne? E, i̇şte bugün ne yapıyoruz e, iktisatta? E, Arzıda talebi kesiştiriyoruz. Fiyat ortaya çıkıyor. Bu şekilde yapabiliriz. E, tabii e, neoklasik iktisat e, fiyatı gayet güzel. E, yani şu şekilde bakalım. Neoklasik iktisat nasıl çözülüyor? Şöyle çözülüyor. Bir, e, kısmi e, denge analizi yapıyor. Yani piyasaları belirliyor. Ee, tam rekabet piyasasında e, monopolde nasıl oluyor? Fiyat e, nasıl belirleniyor? Bu şekilde yapıyorsunuz. Burada maliyetler ne oluyor? Veri alınma. Maliyetler verirken marjinal var. Peki maliyetin gerisinde ne var? Maliyetin gerisinde de girdileri, yani faktör fiyatları var. Yani bölüşüm var. Ee, bir kısmi denge analizi yapabilirsiniz. Bu ee, Bölüşün nasıl benir beni ona göre zaten. Bölüşün de e, şeyin e, biter. E, Product Exclusion teorisini. Hiç gelmiyor ismi ben ama aklıma isme. Biliyorsunuz e, şeyin toplam e, bak, şeyi toplam ürünü marjinal verimlerine göre yaptığınız zaman. E, e, sabit verimler söz konusu olduğunda toplam ürün exhaust verimdir. Product exhaustion Diyorum. E, Peki, o zaman ne yapıyorsunuz? Her faktörü marjinal verimine göre e, fiyatlandırıyorsunuz. Yani emek ve ücret eşittir marjinal verim. Sermayede e, rental rate Iı, eşittir ıı, şey sermayenin marjinal verimi bu şekilde yaptığımız zaman toplam ürün ıı, bölüştürülmüş olur. Yine ıı, bu, bu da bölüşüm teorisi. Bir bu şekilde yani kısmi denge analizi şeklinde yapabiliriz. İkincisi genel denge olarak ele alırız. Genel dengede de hem fiyatlar hem de ıı, faktör fiyatları yani hem mal fiyatları hem de faktör fiyatları birlikte belirlenir. Bu neoklasik şey böyle çözüldüğü bu iş. Klasik iktisadın özelliği şu. Klasik iktisat bölüşümü önce alıyor. Ondan sonra fiyatları koyuyor. Bölüşüm yani diyor ki e, ücret mesela e, geçim e, düzeyindedir. Ücret fonu da ne oluyor? Ee, şey e, ücret konuda kaç insanı istihdam edeceksen o kadar e, insan kadar e, işte şeyi bir sermayeyi e, kullanacaksın. Zaten klasik iptalda dedik e, şey yok. Sabit sermaye olmadığı için bu biraz daha kolay hallediliyor ama sermayenin şeylerinden bir tanesi ele alınışlarından bir tanesi eğer ücret olmuyorsa ama ücret konu değilse o zaman zaman söz konusu yani birden fazla zaman içinde üretiliyorsa bir mal o zaman o işçilere sadece bir dönem için yapmıyorsun mesela şarabı üretiminde öyle derler vintage model diyorlar bunlara birden fazla zaman içinde eğer yıllanıyorsa o şarap o zaman zaman faktörünü de işin içine koyuyorsun. Yani e, Avusturya ekonomide bu söz konusu oluyor. Şeyi uzatıyorsunuz. Ücret fonunu e, bir değil daha fazla dönemi uzatıyorsunuz. Ricardo bunu biraz deniyor. Ama Marx kendisine sabit sermayeyi koymuyorsun diye bu şeye e, eleştirisini yapıyor ama şeyin önemi yani klasik iktisatta önce görüşüm geliyor daha sonra şey oluş fiyatlar öyle oluşuyor şeyde de Ricardo'nun teorisinde de ya da Sraffa'nın yaptığı şeyde yine o oluyor Sraffa ne yapıyor Ricardo'nun çözemediği şeyi bir kompozit mal belirliyor ve şey malların fiyatı yani bu, bu, bu kompozit maldan şey yapıyor, etkilemiyor. Yani emeğin değişmeyen değeri diyorsun ya, emeğin değişmeyen ölçüsü diyorsun ya. Ee, onu e, her şeyin e, içerildiği, her malın içerildiği tek bir sepet gibi ele alıyor. Ücreti, e, geçimli ücreti yani sadece Ricard'ın olduğu gibi e, bir e, tahıl fonu e, ya da tahıl sepeti değil. Her şey onun içine giriyor. O zaman e, fiyatlar değiştiği zaman o fiyat endeksi de onunla beraber Değişiyor. Bu şekilde Sırafa 20. yüzyılda Ricardo'nun sorununu hallediyor. Ama yine de bunlar bu konu içinden pek kolay çıkılabilecek bir şey değil. O kadarını söyleyelim. Daha sonra çünkü sermaye tartışıkları falan da var ama onlar şimdi konumuz... Da. Sürsürüm o zaman böyle şeyi hocanız varmış ah pardon varsa ben soruyorum sonra tamam biz de bir okuldan mezun olalı çok oldu o yüzden bir şey yaparsak sırada bakmayalım hem öğrencilerden hem sizden olacağım ben de şunu merakla okuyorum bakmayın <gülüyor> <gülüyor> benim de bunları okuyup çok oldu. <gülüyor> E, klasik iktisatçılar verili bir tarihsel dönemde verili bir ülke için mi hani bir takım değer nedir işte bu düşün nedir bunların cevaplarını arıyorlar yoksa daha evrensel daha genel bir hani ekonomi nedir nasıl işler bu düzen bu çark nasıl e, döner gibi doğal bir takım yasaların peşine mi düşmüşler bu anlamda mesela Newton fizikten etkilenmişler mi e, Böyle bir şey sorsam da Çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu. Ee, şimdi e, tabii herkes evrensel e, şeylerin peşinde. Ama iktisat var e, yani, e, olduğu şeyin e, sosyal ve ekonomik düzenin hikayesini anlatıyor. Her iktisat öyle. E, o yüzden e, yani e, başlangıçta size de çizdiğim tablo bir miktar e, bunu şey yapıyordu işte şeyde Yunan'da başka klasik iktisatçılarda da biz evrensel şeyleri ele alıyoruz diyorlar. Ama evrensel şeyler de zaten değişmez değil. Ve o dönemin İngiltere'sini yani bugün klasik iktisat diye baktığımız şeyler aslında sanayi dönemi devrimi sırasında İngiltere'nin hikayesini anlatıyor. Ve iktisatçıların bunu anlamlandırma çabası olarak gördü. Tabii ki Newton'dan etkileniyor. Ama Newton da zaten yani bilim tamam sürekli değişiyor. Ama Harvard bilim bize bu takım şeyleri açıklıyor. diyorsun da takım şeyleri koyuyor. Ama onun üzerine de başka şeyler kondu. Bunları da biliyoruz diyelim yani okumuş yazmış insanlar olarak fizikçiler olarak diye onun için Adam Smith'in şeyi de bakışı da işte o Newton'un ne görüşü diyelim kainat bakışıyla ve o dönemin felsefesiyle uyumlu bugün Newton yanlış söylemiştir demiyoruz ama <gülüyor> yani şey onun üzerine Einstein başka şeyler getirdi gözümüzün. Daha sonra başka şeyler daha da çıkacak. Onun için o dönemin iktisadını bir kere onoji yapalım. Adam Smith'e bugün ya da bir takım kitaplara bugün temel kitaplar ya da bize yol gösterici kitaplar diye bakma yanlış bir şey. Onun için bugünün lesefercileri de bugün e, piyasa ekonomisini benimseyenler de kendilerine Adam Smith'i e, ya da te, bir tek bu kitabı yol gösterici olarak almamaları lazım. O yüzden e, o çağın gerçekleri içinde o şeyi değerlendirmemiz lazım. E, ben öyle bir e, yani e, relatif bir e, bakış açısıyla e, değerlendirmenin doğru olduğunu şey yapıyorum. Ne bugünün iktisadi e, araçlarının, analitik araçlarının gelişmişliği içinde e, klasik iktisatçıları işe yaramaz diye şey yapmak mümkün. Ne de e, işte bunlar bizim e, şeylerimizdir. E, kutsal kitaplarımızdır. E, her şeyi onlardan anlayabiliriz demekle de lazım. Onun için e, bunları e, esinlenen e, ve e, ne diyelim Kavrayışımıza, dünyayı anlayışımıza, kavrayışımıza katkı yapan e, metinler olarak görelim ya da ikisatçılar olarak görelim ama bunun üzerine bir takım şeyler de koymak lazım. Ama tabii ki dönüp yeniden bakıyorsunuz ya da baktığınız zaman orada bir şey bulabilirsiniz. Bu da bir resim kaynağıdır. Teşekkür ederim bu soru iyi oldu. Buradan bir soru vardı. Şafak Canan, önce hocam teşekkürler sunumuz için. E, i̇ki tanesi var benim bir tanesinde alıskı fiyatın arz odaklı olduğundan biraz da bahsettik. Bu neden talep yönü es geçilmiş göz ya da göz arda edilmiş. Tamam, çok güzel. E, çünkü hani dönem olarak adımlarla gelmemiz bir şey e, biraz sıkıntılı bir durum. Çünkü Maksistlerin eleştirisi o yöndeydi. Talep yönünü göz ardı ediyorsunuz yöndeydi. Beni kadarıyla. Bir de ikinci olarak... Maksistlerin pek talep de derdi yok ama el altyazı yok. Temel olarak ama temel olarak yemek, emekler üzerinden eleştirisini yapıyor ama aşırı üretip krizini tamam, tamam, onlar tamam, diliyorum. E, i̇kinci olarak karşılaştırma mutlaka üstünlük değerlerinden bahsettik. Bu çerçevede hiç Bugünkü Avrupa Birliği fikri gibi ortak pazar fikri dillendirildi mi? Şey de, pazarın genişlemesi açısından. Sadece bunlar savaşlarla vesaire mi sağlandı? Pazarın genişlemesi. Ne zaman için sordunuz? Klasik ihtisat döneminde mi? Ee, karşılaştığında üstünlük teorilerinin, dış ticaret teorilerinin gelişmeye başladığı dönemlerde. Yok Bir ortak pazar fikri dillendirildi. Peki, şimdi e, o biraz daha karışık ondan başlayayım. Öbürünü e, e, unutabilirim. Bu, i̇kinci, birincisini sonra e, şey yapayım. Şimdi e, bir kere e, ortak pazar falan diye bir şey söz konusu değil. Bütün bu anlattığımız dönemde savaşlar e, ondan sonra e, her çeşit ihtilaf söz konusu e, bir kere e, ondan pek bahsetmedik ama e, İngiltere'nin hem kendi içinde e, biliyorsunuz e, şeyin 18. yüzyıldan önce kendi içinde e, savaşlar oluyor. E, i̇şte göreli bir e, ne diyeyim barış dönemi olduktan sonra böyle şeyler ortaya çıkıyor. E, gelişmeler ortaya çıkıyor. E, savaş hep var. Savaş e, nasıl var? Birincisi, e, sümürgelerin ele geçirilmesi zaten. Yani şeyden önce bu dönemden önce e, en çok İngiltere ama onun dışında e, şey e, Hollanda, İspanya o çok başarılı olmuyor. Ondan sonra şey e, Fransa bunların hepsi e, birbirleriyle savaş halinde e, biliyorsunuz Amerika'nın e, bağımsızlık savaşı sırasında Fransa. Ee, Amerikalılara yardım ediyor. Bir taraftan e, şey 16. Louis içeride kendi devrimcileriyle savaşıyor. Bir yandan Amerika'da e, şeyciler e, krala baş kaldırıyor. E, Amerikalılar o savaşlarda e, Fransa e, şeyi destekliyor. Amerikan tarafını destekliyor. E, ve çok canlı bir e, sömürgeciliğim var. İkincisi, e, yine pek konuyla ilgisi olmasa da köle ticareti var. Bundan da bahsetmedik ama 1833'de sanıyorum ilk şey yapılıyor İngiltere'de en sonunda kaldıralım köleliği diye. 42'de kaldırılıyor. Bu gayet önemli bir şey ve İngilizler bütün o liberal işte insan hakları şeylerinden bir yandan tanıyorlar kölelikten. Yani bu insanların da artık olduğunu, kölelerin insan olduğunu kabul ediyorlar. Bir yandan da e, ekonomik e, şeyleri o kadar e, cazip ki bu, bu konuları da e, bu, bu tarafını da görmezden yere e, Şimdi ortak pazar diye bir şey söz konusu mu? E, ticaret teorilerinde yani adam Smith'in pazarın gelişmesi e, ve vefah konusunda şunu söyleyeyim. Bir, e, diyor ki Pazarın gelişlemesi işte önce şeyde başlar, yerel düzeyde başlar. Sonra iç pazar düzeyinde bu söz konusu olur. Daha sonra serbest ticaretle ülkeler arasında pazarlar birleşir. Yani ortak pazar diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Fransa ile İngiltere savaş yapıyor. Ama serbest ticareti de bu arada... Adam Smith de savunuyor, yani e, ticaretten işte sağlanabilecek yararları belki Ricardo gibi görmüyor. Ama şunu unutmayalım, İngiltere e, hiç kimsenin sanayileşmediği bir e, dünyada sanayileşmiş, ilk sanayileşen. O yüzden rakibi yok. Endüstri devrimi e, oluyor, mallarını bu e, e, rahatlıkla satabiliyor sorun ne? Sorun e, kime satabilir, ne satabilir? E, bunlar e, söz konusu olabilir ve biliyorsunuz küreselleşmede birinci küreselleşmede bu 19. yüzyılda e, dışarıya sanayi mamulu satıyor dışarıdan da ham madde ediyor. Dolayısıyla e, tamam Adansinlik bu döneme yetişmiyor ama ticaretin ve serbest ticaretin refah arttırıcı etkisini görebiliyoruz. E, tek pazar diye bir şey sadece ülke içinde sınırların ortadan kalkması. İşte merkantinizm de bir yerde. Merkantinizm çok şiddetli e, şey yapıyor. Eleştiriyor iktisatçılar. E, pardon, klasik iktisatçılar. Çok şiddetli bir şekilde eleştiriyorlar. Çünkü serbest ticaretin e, toplam refahı arttırıcı etkisinden bahsediyorlar. İşte bunun teorisi de yine e, şey yapıyor. Şimdi bu ikinci soruyu cevaplandırdı mı? Yeter mi yani? Peki. E, talebe gelince, talep e, iki açıdan talebe bakabiliriz. Biri bireysel talep, ikincisi toplam talep diyebiliriz. Bireysel talep diye bakarsak e, orta sınıf olmadan bireysel talepten bahsetmek mümkün değil. E, orta sınıfta ee, işte sanayi devriminde yavaş yavaş ortaya çıktı. Yani orta sınıf dediğimiz şey ne? De, bugünkü anlamda değil belki ama e, şey değil, çiftçi değil, fakir ayak takımı değil, e, aristokrat değil. Kimler o zaman? Arada kalan e, şey, tüccar, sanayici, e, meslek sahibi insanlar, iş diye, iş, bir miktar işçiler, çünkü işçilerin de refah düzeyi artıyor. Yani sanayi şehirleri kuruluyor işçiler de hep faaliyet içinde yaşamıyorlar. Sanayi şehirleri, daha sonra kurulan şehirler, mahalleler refah yükseldiği için, seviyesi yükseldiği için şeyleri ona göre oluyor. Kuruluşları, evlerin içinde bulunan eşyalar, sağlık koşulları ona göre değişiyor. Tabii bu sadece şeyden değil, dış, dış ticareti içeride de pazar yaratılıyor. Yani daha önce sadece aristokratların alım gücü var. Daha sonra bu orta sınıfların da bir alım gücü ortaya çıkıyor. Ve bu da şeye pazar yaratıyor. İçeride de içeride de o sanayi için pazar yaratmaya başlıyor. İşte o dönemin tüketim malları biraz daha şey yapıyor. Şimdi Marx'ın şeyine gelince Marx'a bir kere o zaman şu konuya gelin. Klasiklerde ne var? Ne? Baksa e, şu konuyu konuşacağız. şimdi e, toplam, talep. <gülüyor> toplam talep biliyorsunuz makroekonomik denge nasıl ortaya çıkıyor? Makroekonomik denge toplam arıza, toplam talebin e, işte, e, karşılaşması olarak görebiliriz. Şimdi klasiklerin bu konuda söyledikleri şey ne? Say come. Say Fransız. Jean-Baptiste Fransız ama e, Sey kanunu ve paranın miktar teorisi birlikte ele alınıyor. Sey kanunu ne diyor? Arz talebini yaratılıyor Yani e, diğer tarafta ise Marx'ın söylediği şey e, eğer bir e, fazla üretim varsa demek ki talep eksikliği var ya da şey anlamında söyleyelim aslında o da doğru değil eksik talep, eksik toplam talep ne zaman ortaya çıkıyor? Henüzde ortaya çıkıyor. daha sonra ortaya çıkıyor. Peki, klasiklerin bakışında bir arz, e, pardon, şey, talep e, e, eksikliği diye bir şey söz konusu zaten ürettiğine satıyor. Ne çeşit işsizlik olabilir? Şimdi kalep değil, işsizlik olarak bakalım. Ne çeşit işsizlik var? Bir, tarımsal bir ekonomi söz konusu olduğu zaman mevsimlik işsizlik var. İki, teknolojik işsizlik olmaya başlıyor. Çünkü bu e, makine kırıcılar ortaya çıkıyor. Yani işçiler ee, sanayileşmede işlerini kaybedince şey yapıyor. Marx'ın söylediği e, overproduction a, evet, fazlası, şey, üretim fazlası ise şeyden geliyor. Ee, sermayenin yeterince e, yatırım e, pardon yatırım yapacak yeterli sermayenin olmaması e, şeyi ortaya çıkıyor. Pardon tersini söyledik. Ee, şeyi e, overproduction olduğuna göre e, yatırım yapacak yeterli e, şey alan az o sermaye kaynaklı. Yani. Overproduction evet. Over e, böyle bir dengesizlik söz konusu. E, eksik talep ise eksik talep. Yani e, Mars'taki işsizlik aslında teknolojik işsizlik oluyor Marx'ın şeyi bu Ve o dengesizlik, sermaye ile iş gücü arasındaki dengesizlik söz konusu oldu. Haynes ise bambaşka bir şey. Orada artık kapitalizmin kendi kendine dengeyi bulamaması ve eksik halepten dolayı ortaya çıkan bu şey ne diyeyim, konjonktürel işsizlik ortaya çıkıyor. Yani Marx'ın ki daha yapısal işsizlik yani yapısal postallı ya da teknolojileşmişlik görüyoruz. Evet. Okey. Bir, bir şey de olursa. Tamam. Oscuda. E bujon e, işte iletişim orta sınıf yani sanayi devrimi ile birlikte bir orta sınıf aslında işçilerden de orta sınıf e, orta tabaka haline mi? Ee, Jack London'un kitaplarını yani İngilizce sınıfını öğrenebilmek için birçok hani Jack London'un no e, baktığınız... London, evet. <gülüyor> yani Doğu Yakası gibi kitaplarına baktığın. Roman mı? Evet. Yani şöyle demiyoruz Yakası evet. Ne romanlardan var. Evet. <gülüyor> Roman. Doğu Yakası Çarşı kitabında yani e, İngiltere de işçi işte sınıfını. Jack London Amerika'da madencileri anlatıyor ya. Doğu Yakası kitabı da var hocam. İngiltere'de gelip 2-3 yıl e, Doğu Yakası'nda kalıp yazdığı bir da var. E, orada işte sınıfının durumundan bahsedeceğim. Canım da. işçi sınıfının durumu şimdi. Orta sınıf dedik diye bugünkü orta sınıfa e, yanlış anlamayalım. <gülüyor> Yok ama <gülüyor> şey açısından söylüyorum hocam. Yani kapitalizm e, yani, sanayi devrimi gerçekleşti ve sonrasında bir sınıf olarak işçi sınıfının e, durumu kötüydü ama bu nasıl düzeldi? Yani Düzel. Kısmi olarak e, bizim şeyden bahsettiğimiz e, nasıl şöyle, gerçekleşti? He. Yani bu... E, bir daha ben şimdi senin e, şeyine e, klasik... yanlış anlaşılmaktan korktuğum için konuşmanı kestim. O, onun için bir daha söyle bir ne dediğini bir anlayın e, Yani işçi sınıfının e, yani, sınıf olarak durumu e, öncesine göre kısmı o anlamda düzeldi. Yani bugün ...ki haliyle de aslında bir gelişim evresi söz konusu. Yani belli temel belli haklara sahip oldu. Bu klasik sadın emek yaklaşımından mı kaynaklı yoksa orada sınıf olarak buna itirazlardan sonra mı ortaya çıktı? Yani bu düzenleme ne sonrasında gerçekleşen? Yani kapitalizm getirdiği bir düzenleme yoksa buraya sınıf olarak itirazlardan kaynaklı bir düzenleme. Sürekli kaldı ya. Devrimi, tamam mı, bir tamam. kere e, şey sanayi düzeyinde iş gücünün durumu e, da yet kötü. Evet. E, şöyle söyleyeyim mesela en kötüsü çocuk emeği var. Hı -hı. E... <gülüyor> e... Hocam bir şey ha. çocuk emeği deyince e, yani çevirdi kimden hatırlanmıyorum ama e, Miletlerin zenginliği çevirdiğindeydim, Smith'in şöyle bir tanımaması var. E, kitabı bir arkadaşıma verdiğim için bulamadığım için yani baktım ama. Hatırladığım kadarıyla şöyleydi, emeğini esirgeyen çocuk. Teknolojik bir gelişmeyi, işte bir ipe bağlama ve oyunla oyun oynamaya gidiyor. Orada bir teknolojik bir gelişmeye katkı sunuyor. Orada tanımlama olarak, emeğini esirgeyen çocuk olarak tanımladı. Yani kitap çeviri de öyle yazıyor. O da çok etkilenmiştim yani, emeğini esirgeyen çocuk. Biliyorum şimdi nasıl şey yapıyor. Yani tabii Adam Smith'in kafası bir, yani bir şeye bakıyor ve oradan bir sonuç çıkartıyor. Ama bu nedir orada bilemiyorum. Ama mesela onun için onu şey yapamayacağım. Ne dediğini o konuda. Ama sanayi devriminde iş gücünün durumu yani insanlar şehirlerde yaşamaya başlıyorlar ve biliyorsunuz evlerde üretim yerine fabrikalarda üretim başlıyor ve bu fabrikalarda üretim işte bence Jack London'dan önce Charles Dickens var şeyin işçisini sefaletin şeyini anlatan boyutlarını anlatan ya da herkesin gözünün önünde bir sanayi devrimi sefaleti zaten var ama yine de e, bu sefalet de olduğu yerde kalmıyor. İşte bir miktar azalıyor. Ben kendi gözümle e, gördüğüm şeyi anlattım. Birmingham'da yine bahsettiğim e, şeyde, gittiğimde gezide orada gördüğüm e, işçi sınıfının kaldığı evlerin e, bir grubunu e, back to back denen bir şey. Sırt sırta evler e, diye. O mahalleyi e, bir e, şeye çevirmişler, müzeye çevirmişler bir... Ve bu çok şey 20. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiş. Orada şey görüyorsunuz yani öyle refah seviyesinin ne olduğunu ya da ne olmadığını gayet rahatlıkla görüyorsunuz. Bir kere şey koşulları akarsu, tuvalet, işte çamaşır yıkama bunların ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz birincisi bu sağlık koşulları işte evin ısıtılması ama yine işte bir hayat devam ediyor Brooklyn'da ve herhalde 19. yüzyıla göre yine orası biraz daha iyi ama öyle yani 20. yüzyılın mavi yakalılarının Amerika'da ulaştığı şey Amerikan orta sınıfı o, o soruya gelelim Amerikan rüyası denen şey nedir? Amerikan rüyası denen şey Mavi Yatalıları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra orta sınıf yaptı Amerika. Ve bu bitti. Trump neden seçildi? Trump yeniden bizi orta sınıf yaptı. Pardon Trump'ı Trump seçenler yeniden bizi orta sınıf yaptı. Tamam herkesin altında arabası var ama refak yürürlü bir şey yani herkesin arabasının olması 19. yüzyılda ise işte bu yaşamak şey değil. Bugün de şey insanlık haysiyeti açısından şeyin gücünün bulunduğu yerler her yerde yükselen hayat koşulları söz konusu değil ya da olsa bile insanlar çok mutlu olmayabilir var, var olduğu şey. Ha, nasıl oldu bunlar? E işte birkaç iktisatçı bu işçilerin bu çocukların rafahını arttıralım diye olmadı tabii, sürekli. İki şey var. Bir tanesi koşullar şeye karşı çıkmayı mümkün kılıyor mu? Yani ben biraz daha şey yapayım. Sosyal birleşmeler ya da sosyal ne diyelim kanunlar ve reformlar çerçevesinde bunlar olabilir. İkincisi e, pastada ne kadar e, pay var? E, bu e, şeyin olabilmesi için. Yani Amerika'da e, tamam e, şey, orta sınıf şey yapıldı sosyal koşullar değiştiği için olmadı bu. Ya da Amerika'da neden e, şey, işçi sınıfı orta sınıfa dönüştü? Pasta büyüdüğü için dönüştü. E, ama koşullar değiştiği için. Şimdi aynı şey söz konusu. Olmuyor. Neden oluyor? Çünkü Gelişmede olan ülkeler üretici oldular. E, Amerika'nın e, üretici olarak rekabet gücü azaldı. Artık bu mümkün değil. Sürü devrimi neden ilk önce İngiltere'de ya. gelişti? Tesadüf <gülüyor> mü yoksa tarihsel bunun, bir gerçek? E, tabii ben bir şeyler söyleyeceğim. Söyleyebilirim ama e, hiç kimse bunun cevabını kesin veremez. Çünkü şeyi bilmiyoruz. Alternatif dünyayı bilmiyoruz ama e, tabii enteresan bir soru neden e, ya da e, herkesin e, bu konuda e, peki, bir şey devamında değil. başka ha, peki, bir soru tamam. var yani bunun açısından yani evet. ulusal açısından bakarsak tabi e, yani ilk defa e, demokrasi ve yolculuğun İngiltere'de e, olmasından dolayı mı oldu? En büyük soru yoksa e, herkes e, herkes kendi açısından bunu yorumlar tabi. <gülüyor> kere aynı olgulara bakıp değişik hikayeler söylemek değişik bakışlar için mümkün iki değişik çağlarda da mümkün yani şimdi kurumsalcılık güçlü olduğu için kurumsalçıların açısından bakıyoruz aynı şeyi şöyle de soruyorum neden böyle biz Şey, biz buraya iyi geliyor hocam. Ha iyi peki ee, bugün aynı şeyi şöyle de sorabiliriz. Neden Osmanlı kapitalistleşmedi diye de sorabiliriz. Bir de kurumsalcıların açısından bunu cevabını verebiliriz. Şimdi buna yani böyle genel bir takım şeyler söyleyelim. Neler olabilir? Birincisi İngiltere'nin kömür madenleri var. Bu sanayi devriminde ama tabii madenler duruyordu belirli bir zaman kullanılır. Sanayi devriminde göbürün yeri çok önemli. Ee, i̇kincisi e, tabii magna carta'ya kadar giden bir e, kurumsal şey var. Ee, e, yani bir gelenek diyelim. Ee, tabii ki İngiltere'de de demokrasi diyoruz da ama demokrasi denen şey var birer kapalar ee, Demokrasi o kadar kendikend parlamentoda şey yapmıyor hemen var olan bir şey değil. Ama düşünelim bugünkü politik düşüncenin temeli. Mesela Hobbes İngiltere'den çıkıyor. Locke, Locke 17. yüzyılda İngiltere'de politik teorisini ortaya koyuyor. Liberalizmin esaslarını ve Amerikan anayasasının VOK'un temelleri üzerine kurulduğu şey yapıyor. Amerika aslında İngiltere'nin bir devamı. Ee, o, o şekilde bakmak lazım. Göçmenler gidiyorlar. Orada sıfırdan başlamıyorlar. Orada e, İngiltere'de öğrendikleri şeyleri, beğenmedikleri bir tarafta değiştiriyorlar. Tabi sonunda Amerika başka bir e, şeye giriyor, yola giriyor ayrı. Ama e, çok etkiliyor Ve e, dediğimiz gibi Glock'un e, prensipleri e, şey, e, temeli oldu. E, yine İngiltere'de e, bir çatışma sü süreci e, oluyor. Bu e, şeyi e, dediğim, özgürlük ortamına oluşturmak için ya da dinin etkisini hafifletmek için. E, bir kere e, Anglikan meksebini şey yapıyorlar. Bu sefer e, Katolikler e, din özgürlüğü istiyor. Bu e, şeyi tahtı ele geçirmek istiyorlar. Bu ıı, şeyin müzenin başlangıcında ıı, şöyle gidelim. İskoçca'nın e, İskoçca e, olmadan önce bir e, şeyi var. E, Katolik İskoçca ve aşağıyı e, yani hanedan üzerinde bir e, şeye sahip, iddiaya sahip. tahtı ele geçirmek istiyor. Bu bir diye bir şey var. Body Prince Charlie diye bir şey var. Bu 1745'te onun önderliğinde İskoçlar, Katolikler ayaklanıyorlar ve şeyi ele geçiriyorlar. Pardon, yanlış söyledim. 17'ye kaldı. Daha önce Tabii tabii 245'te ele geçiliyor, ele geçirmek için hayallanıyorlar, çok fena halde şey yapıyorlar ve ondan mahrumiyete uğruyorlar ve ondan sonra bir daha artık bu şeyden vazgeçiyorlar, bu sevdadan vazgeçiyorlar. Ondan sonra İskoçya kendini bilimde, sanatta, ilerlemeye ve zenginliğe zenginliğini artırmaya veriyor ve bir bakışa göre İngiltere'nin geleceği İskoçya'da çiziliyor gazılı. Türkhan hocanın hep bana bu konuya öğretti. Bütün şeyler ne diyeyim bu, bu, bu Amerika'daki bütün alınan patentler. E, mucitler İskoçya'dan çıkıyor. Adam Smith, İskoç. E, ve e, Glasgow e, aydınlanmanın merkezi. Peki yine şeye dönerse İngiltere'ye dönerse yani İskoçya böyle bir etki yapıyor ve artık İngiltere ile savaşmıyor. Ondan sonra ne yapıyor İngilizler? E, Glorious Revolution denen bir şey. Yine o şöyle denerse. Şey. Glorious Revolution'da Protestanların e, mutlak e, şeyi oluyor. E, zaferi oluyor Katoliklere karşı. Ve ondan sonra e, bir e, barış dönemi söz konusu. Yani e, politik stabilite söz konusu. Yani 18. yüzyıla geldiğimizde e, şeyde e, İngiltere'de e, ve İskoçya'da böyle bir politik stabilite söz konusu artık bir daha bir e, Din, yani Avrupa din savaşlarıyla uğraşırken savaşlarla uğraşırken İngiltere böyle bir kaos içinde değil ama tabii ki İngiltere savaşlara giriyor tabii ki işte şeyler yapıyor. Peki faktörlerden bir tanesi demek ki böyle bir politik düşünce planındaki ve şeydeki somut durum İkincisi Kongitlere çok e, önceleri donanmanın gücünü alıyor. Yani önce korsanlıkla başlıyor, sonra bu iş donanmaya çevriliyor. İşte şeyde birinci e, Elizabeth döneminde e, şeyler kaplantar e, şey yapılıyor e, kaproman ilan ediliyor ve e, e, açık ve e, şey e, evet. ele geçirmeye çalışıyor. 3. Merak. Doğaya merak. Yani Kaptan Cook, ne var ki Kaptankuk'da? Ee, şeye, gemisine işte bir gemi topluyor, e, şeye gidiyor, e, Avustralya'ya kadar gidiyor, e, bitki çeşitlerini, hayvan çeşitlerini topluyor, darbunle enerji oluyor bunlar. Onları şey yapıyor, e, sonra ne oluyor? Onlar e, şeylerin, sömürgelerin temeli oluyor. Ve e, doğaya karşı bir ilgi e, ün uzaya karşı bir ilgi ee, yine Birmingham'dan e, şey vereyim örnek vereyim o günün e, şeyleri e, işte o burjuva adamları diyelim hemen e, de e, beraber gittik, gezdik o şeyi e, Moonlight Society diye bir şey var Moonlight Society yani ee, Dolunay döneminde bir araya geliyorlar. Bir, akşe, bir adamın evine gidiyorlar. Zengin adamı Burcuva'nın evine gidiyorlar sanayicinin. Orada yemek yiyorlar. Yemekte işte hangi şarap güzel falan konuşuyorlar. Yemekte ee, doğada ne gelişmeler var. Ondan sonra bunların arasında pşisti var. Oksijeni keşfede var. Yani oksijeni o, o grubun içinde şey yapıyor. Kaşları, kupaçları topluyorlar. Onları gözlemliyorlar. Yani şeye doğa ya ve şeye bir ilgi, soyut ilgi. Ama sonra tabii ki önce ilgi olacak, sonra Marx ne diyor şeye üretime, şeyin doğanın kontrolü diyor. Sonra önce ilgi, sonra o bilginin şeyi, sonra da umut kontrolü. Teknoloji bu şekilde bir gelişiyor. Yani bir merak, şey, Rönesans diyelim. Ee, bir çeşitli bir ee, bu, bu şeye bu politik iktisada, ondan sonra felsefeye, matematiğe doğal geçiyor gelişiyor. Avrupa'nın başka taraflarında da gelişiyor ama burada şey buluyor. Ee, bir e, o tohumlar tohumlar başka yerlerde de var. Burada toprak buluyor. Pekir'e bilince Evet, evet. Ondan sonra da gaybim şey başladıktan sonra şu gibi büyümeye başlıyor. O, hani şey diyor, John Robbins'un bir şey var. İki kabuğunun şeyine ayakkabı bağlarını birbirine bağlıyorsun ve koşmaya başlıyorsun. Koştukça daha hızlı koşmak zorundasın. Kapitalizm de o şekilde ondan sonra gücünü alıyor. Herhalde işte bütün bu faktörler tabii ki şey de, parlamento o parlamentodaki şeyler yani politik kurumsal dedi parlamentodaki şeylerin tartışmaları canlılığı bunlarda entelektüel hayatın oraya yansımaksı bir de tabii ki bireysellik ve şey ülke haklarının şeyi olması bu çok önemli bir şey mülkiyet hakları biz belki şimdi şimdi demeyelim de mülkiyet haklarının ne kadar önemli olduğunu bu günlerde de görüyoruz etrafımızda elinizdeki şeyin ne diye üretim kapasitesinin elinizden gittiğini düşünün ya da malınıza, ülkenize el konduğunu düşünün bunlar şeyi değiştiren etkileyen şeyler mesela Osmanlı'da neden kapitalizm gelişmedi? Şey, derden bir tanesi bu vakıfların vardı cevaplarda. Yani kurumsalcıların verdiği cevaplardan bir tanesi bu vakıfların vardı. Vakıflar öyle bir kurum ki e, şeyi, e, özel mülkiyeti geliştirmiyor. Başka alan, yani korumak için mülkiyeti, özel mülkiyeti korumak için o şeyin vakfın içine koyuyorsun. Ama bu da en e, şey, e, toplam ürünü arttırıcı yönde şey olmuyor. Sadece koruyor kendini. Bir dakika da bulunabilir miyim? Evet. Yani aslında şey, baktığınız zaman İngiltere bütün bu yasal şeyleri yaptıktan sonra aşama aşama geliyor ve yasal düzenlemelerini de yapıyor. Fakat sonra Merkantilist dönemde İngiltere gerçekten hakim ekonomi oluyor. Ve orada birikimini diğerlerine göre daha fazla karşılıyor, sağlıyor. Artı bir de Hollanda'yla rekabet olması, o bütün deniz aşırı ülkeler içinde, korsanlar karşı da bir ulaşım sistemi içinde rekabeti olması da galiba birazcık birikimini sağlıyor. Mesela o döneme baktığımızda Osmanlı en uzun, en büyük ticaret yoluna sahip ama bir takım etkilerden aslında birazcık da din etkisinden ve daha az kurumsal olmasından galiba bunu İngiltere kadar sağlamıyor. Yani İngiltere kendi kendilerine çeviriyor gibi birazcık da. O dönemdeki şeyleri. Hakim ekonomi olmasını. Osmanlı zaten bir tarım ekonomisi ve fütuhata dayanan bir tarım ekonomisi. Sanayileşme başlayınca ya da kapitalizm başlayınca Osmanlı'nın sonu geliyor. Evet. Aynı şey Venedik için söz konusu. Aynı şey evet. Merkantil. Yani Venedik'in şeyi yok. Merkantil şey. Ama e, yani malların üretimiyle, sermayeyle üretim yapılmaya başlayınca artık şeyin, e, zenginliğin kaynağı topraktan üretilen şey hiç bahset, bahsedemedim fizyokratlardan. E, fizyokratlara göre zenginliğin kaynağı toprak. E, merkantilistlere göre ticaret ve e, kıymetli maden. Halbuki e, şey e, modern ekonomide e, zenginliğin kaynağı reçil. Çocuklar başka sorumuz var mı? <gülüyor> o zaman Başka sorumuz yoksa çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Bir ee, şey rica etse, şurada bir fotoğraf alabilir miyiz? Burada çok parladı arkanız. Tam çekemedim. Tabii gayet güzel. Nasıl?